543. konu, cihad sırasında geceleri namaz kılmak, Yermük gününde taraflar karşı karşıya geldiğinde Rumların başkumandanı Kubuklar, Arapça bilen bir kişiyi casus olarak eşap arasına gönderdi, giden kişi dönünce Kubuklar ona, onları nasıl buldun, diye sordu, adam, bu adamlar geceleyin ruhban, gündüz de kahramandırlar, dedi.